Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar eden, peygamberleri haksız yere öldüren ve kendilerine adaletli davranmayı öğütleyenleri de öldürenleri elemli verici bir azap ile müjdele. Bakara suresi 61. ayette Yahudilerin alçaklık ve aşağılık içinde bulunmalarına ve Allah'ın gazabına uğramalarına sebep olarak, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri, isyan edip hatta aşmaları göstermektedir. Öylelerinin bütün yaptıkları dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır. Onları kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Kur'an-ı Kerim'de dinden dönenlerin, mürtetlerin Aynı sonla karşılaşacakları Bakara 217. ayetinde belirtilmekte, münafıklıkların yaptıklarının ise boşa gideceği ve hüsrana uyuyacakları maide 53'te anlatılmaktadır. Rabbimiz, sen kimi cehenneme sokarsan onu rezil edersin. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı olmayacaktır. Halimran 192 İnkar edenleri Dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde cezalandıracağım. Onları koruyacak yardımcıları da olmayacak. Ali İmran 56 Hayat boyu kafir olan ve kafir olarak ölenler kendilerini kurtarmak için dünya dolusunca altın verseler yine de kabul edilmeyecektir. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran 91 Sen Onların doğru yola gelmelerini ne, ne kadar çok istesen de Allah sapmalarına fırsat verdiği kimselere yol göstermez. Onlara yardım eden de bulamaz. bulunmaz. Nahl 37. Baksana kitaptan kendilerine bir pay verilenler aralarında Hakem olması için Allah'ın kitabı Kur'an'a çağrılıyorlar da onlardan bir kısmını Allah'ın hükümünden yüz çeviriyor. Zaten bunlar daima yüz çevirir. Bu ifadeyle burada özellikle Yahudiler kastedilmektedir. Baksana kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlar sapıklığı benimsiyorlar ve sizin de yoldan çıkıp küfre düşmeniz istiyorlar. Nisa 44 Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar aslı, esası olmayan bir takım batıl şeylere ve şeytani güçlere inanırlar. Kafirler içinde bunlar müminlerden daha doğru bir yolda derler. Nisa 51 Onların yüz çevirmelerinin sebebi bizi ateş sadece birkaç gün yakacaktır demeleridir. Uydurdukları bu tür şeyler dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır.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 Onları bir araya getirdiğimizde halleri nice olacak. Çünkü o gün herkes hayır, şer ne yapmışsa karşılığını eksiksiz alacak. Hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir. Biz her ümmetten o ümmetin yaptıklarına bir şahit getirdiğimizde seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak. Nisa 41 O gün kimse bir haksızlığa uğramayacak. Herkese hak ettiği eksiksiz verilecektir. Bakara 281 De ki, mülk ve saltanatın sahibi Allah'ım, sen saltanatı dilediğine verir, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip, aziz dilediğini alıcaltıp zelil edersin. Hayır, yalnız senin elindedir. Hayır, yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Allah'ın zelil ettiğini azledecek kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Haç 18 Yegane kudret sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu gösteren pek çok ayetten birkaçı şöyledir. Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın Rabbidir. Muminim 116 Göklerin ve yerin sahibi yalnız odur. O hiç oğul edinmemiştir. Mülk ve saltanat da onun bir ortağı da yoktur. Her şeyi bir ölçüyle yaratıp kaderini belirleyen de odur. Furkan 2 O geceyi, gündüze, gündüzü geceye kadar, güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi Belli bir vakte kadar akıp gider. Rabbiniz olan Allah işte budur. Mülk ve hakimiyet tamamıyla O'na aittir. Sizin O'ndan başka yakardıklarınız ise bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir. Fatır 13 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız O'dur. Saf 1 Şanı ne yücedir o Allah'ın ki her şeyin hükümranlığı onun elindedir. O her şeye kadirdir. Mülk 1 Geceyi gündüze, gündüzü geceye katarsın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin. O geceyi gündüze Gündüzü geceye katar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Fatır 13. Allah'ın geceyi gündüze gündüzü de geceye katmasıyla ilgili ayetler burada verilmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. Ölüden diriyi o çıkarır. Diriden ölüyü çıkaran da odur. Enam 95. O ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarır. Yeryüzünü... Ölümünün ardından diriltir. Siz de kabillerinizden böyle çıkarılacaksınız. Rum 19. Yeryüzünü ölümünden sonra yeniden diriltmekle ilgili bazı ayetler burada verilmiştir. Neticede Allah onları işledikleri amellerin en güzeli ile mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nur 38 Allah-u Teala'nın dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırmasıyla ile ilgili ayetler burada verilmiştir. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost ve yardımcı edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile hiçbir ilgisi kalmaz. Ancak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 Üstelik peygamberi ve sizi Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yürüyünüzden çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihat etmek ve rızamı kazanmak için yola çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterip sır verirsiniz. Sizin gizlediğinizi de ben bilirim. Açığa vurduğunuzu da sizden kim bunu yaparsa doğrudan sapmış olur. Mümtehine 1 Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostudur. Sizden onları dost edinen kesinlikle onlardan olur. Allah öyle zalimlere doğru yol göstermez. Maide 51 Sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah onun peygamberi bir de Allah'a boyun eğerek namazı gerektiği şekilde kılan ve zekatı veren müminlerdir. Maide 55 Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizle alay edip eğlenenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Maide 57 Kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer sizler de birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne çıkar. Büyük bir fesat meydana gelir. Enfal 73 Ey iman edenler! Eğer inkarı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyiniz. İçinizden kim onları dost edinirse, onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe 23 Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlara sevgi beslediğini göremezsin. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya aşiretleri olsun. Çünkü Allah onların kalplerine iman nasip etmiş ve kendi katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Mücadele 22 Allah sizinle sırf dininizden dolayı savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve Çıkarılmanıza destek olmuş kimseleri dost edinmekten sizi men eder. Kim onlara dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Mümtehine 9 Kalbi imanla huzura ermiş olduğu halde baskı altında kalarak inkara zorlananlar hariç, iman ettikten sonra kafir olan ve inkarı gönül rızası ile benimseyenlere Allah gazap eder onlara büyük bir azap beklemektedir. Nahıl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 İkinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Bakara 284 Siz bir hayrı açıktan da yapsanız, gizli de yapsanız yahut bir kötülüğü affetseniz Allah onu bilir. Şüphesiz Allah da her şeye kadir olan bir affeticidir. Nisa 149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 Bilen Allah'a secde etmemeleri için yapmıştır. Neml 25 Siz bir şeyi ister açığa vurun, ister gizleyin. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Ahzap 54 Allah gözlerin kötü niyetli bakışını da bilir, kalplerin sakladığını da. Mümin 19 Sen ister açık ister gizli konuş, o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Taha 7 Sözünüze ister gizli, sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. O kalplerde olan her şeyi bilir. Mülk 13 Kıyamet gününde herkes dünyadayken yaptığı iyiliği ve kötülüğe karşısında hazır bulacak. Ama yaptığı kötülüklerin kendisinden çok uzaklarda bulunmasını isteyecek. Allah sizi azabından sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına çok şefkatlidir. Amel defterlerini önlerine konacak, o zaman günahkarların o defterde yazılı olan amellerinden dolayı korkuya kapıldığını göreceksin. Onlar derler ki, eyvah bize, bu nasıl deftermiş ki küçük büyük demeden bütün yaptıklarımızı kaydetmiş. Yaptıkları her şeyi amel defterinde bulacaklar. Rabbin kimseye zulmetmez. Ker Ker 49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 Peygamber size ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Haşr 7. Resul-i Ekrem Efendimiz istemeyenler dışında ümmetimin tamamı cennete girecektir. Buyurunca Ashab-ı Kiram ey Allah'ın elçisi cennete girmeyi kim istemez ki diye sordu. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu. Bana itaat eden cennete girecektir. Bana karşı gelen cenneti istememiş demektir. Buhari. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Yüz çevirip inkar ederseniz, hiç şüphesiz Allah inkar edenleri sevmez. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve içinizden, kendilerine Yetki verdiğiniz yöneticilere de tat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o hususta Allah'a ve Resulüne başvurunuz. Böyle yapmanız daha hayırlı ve neticesi daha güzeldir. Nisa 59 Biz gönderdiğimiz her peygamberi Allah'ın izniyle yalnız kendisine itaat edilmesin diye gönderdik. İtaat edilsin diye gönderdik. Nisa 64 Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarında seni hakem yapmadıkça sonra da verdiğin hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça gerçek mümin olmazlar. Nisa 65 Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. İtaat etmeyenlere ise aldırma. Çünkü biz seni onların üzerinde bekçi göndermedik. Nisa 80 Allah'a da itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer itaat etmezseniz şunu bilin ki elçimizin görevi açıkça tebliğ etmekten ibarettir. Maide 92 Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Allah'tan korkunuz. Aranızda anlaşmazlığa yol açan konuları düzeltiniz. Eğer gerçekten inanıyorsanız, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Enfay 1 Ey müminler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Enfal 20 Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeyleri çağırdığı zaman onlara cevap verin. Enfal 24 Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa içinize korku düşer. Dağılırsınız ve gücünüz kaybolur. Zorluklara sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 46 De ki hem Allah'a itaat edin hem de Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirilecek olursanız şunu bilin ki Peygamber kendi görevinden siz de kendi görevinden sorunu bulacaksınız. Ona itaat ederseniz Doğru yolu bulursunuz. Peygamberin görevi açıkça tebliğ etmekten ibarettir. Nur 54 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. Muhammed 33 Gizli konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz mu? Madem ki siz bunu yap yapmadığınız halde Allah sizi bağışladı, öyleyse siz de namazı gerektiği gibi kılmaya bakın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Zira Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele 13 Hem Allah'a itaat edin, hem Peygamber'e itaat edin. Yüz çevirecek olursanız bunun zararı sizledir. Çünkü Elçimize düşen açıkça bildirmekten ibarettir. Tegabun 12 İnkarcıları o hiç sevmez. Rum 45 Şüphesiz Yüce Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini zamanlarındaki diğer insanlara tercih edip seçmiştir. Hiç şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı kullardandı. Sat 47 Peygamberlerin Allah tarafından seçilmiş kullar olduğuna dair ayetler burada verilmiştir. Bunlar birbirlerinin zurriyetinden gelmedir. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Hani İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim karnımdakini sırf senin hizmetine adadım. Benim bu adadığımı kabul eyle. Şüphesiz duaları kabul eden, maksat ve niyetleri bilen yalnız sensin. O çocuğunu dünyaya getirince dedi ki, Rabbim ben kız doğurdum. Oysa Allah zaten onun ne doğurduğunu biliyordu. Erkek kız gibi değildir. Onun adını Meryem koydum. Onu ve soyunu lanetli şeytanın şerrinden senin himayene emanet ediyorum. Meryem'in annesi, karnındaki çocuğu Beyti Maktis'e hizmet etmesi için adamıştı. Doğurduğu çocuğun kız olduğunu görünce, kızın erkek gibi hizmet edemeyeceğini ifade etti. Soyumdan gelenlere de iyilik ver. Ahkâf 15. Rabbi de Meryem'i memnuniyetle kabul etti. Onu çok güzel bir şekilde yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya her ne, ne zaman mabette onun yanına varsa yanında değişik bir yiyecek bulurdu da Meryem bunlar sana nereden geliyor diye sorardı. Meryem de Allah'tan geliyor şüphesiz Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır derdi. Neticede Allah onları işledikleri amellerin en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır Nur 38 İşte orada Zekeriya Rabbine şöyle niyazda bulundu. Rabbim kendi lütfundan bana tertemiz bir evlat bağışla şüphesiz istekleri duyan ve karşılığını veren sensin. Hazreti Zekeriya, yüce Allah'tan kendisine ve Yakup ailesine mirasçı olacak hayırlı bir evlat isteyerek şöyle dua etti: Bana kendi katından hayırlı bir evlat bağışla. Böylece bana ve Yakup ailesine mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu rızana erişen bir kul eyle. Meryem 5, 6. Hazreti İbrahim de Allah'a şöyle dua etmişti. Şu yaşlı halimde bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duaları işitip kabul edendir. İbrahim 39 Zekeriya mabette ibadet ederken melekler ona şöyle seslendi. Yüce Allah sana Yahya adında bir evladın olacağını müjdeliyor. Yahya Allah'ın ol demesiyle dünyaya gelecek olan İsa'nın peygamberliğini tasdik edecek hem kavminin efendisi olarak dünya zeke zevklerinden uzak bir hayat sürecek hem de salih kullar arasında seçilmiş bir peygamber olacaktır. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya! Şüphesiz biz sana Yahya adında bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz. Bu ismi daha önce hiç kimseye vermedik. Meryem yedi. Zekeriya, Rabbim ben yaşı ilerlemiş bir ihtiyar. Karım da şimdiye kadar hiç çocuk doğurmamış iken benim bir oğlum nasıl olabilir? dedi. Yüce Allah, emir böyledir, Allah dilediğini yapar buyurdu. Melek, emir böyledir, Rabbim diyor ki bu benim için kolaydır. Nitekim daha önceden de sen hiçbir şey değilken, seni ben yaratmıştım. Meryem 9 Zekeriya, Rabbim o halde karımın hamile kaldığına dair bana açık bir delil göster diye yalvardı. Rabbi de ona şöyle cevap verdi. Senin istediğin delil üç gün boyunca insanlarla ancak işaretle konuşabilmendir. Bu esnada Rabbini çok zikret, sabah akşam onu tesbih et. Zekeriya, ey Rabbim öyleyse bana bir işaret göster dedi. Allah senin işaretin sapa sağlam olduğun halde tam 3 gün 3 gece insanlarla konuşmayacak olmandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin yanına çıktı ve onlara sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Meryem 10.11 Onu tesbih et ifadesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Ama sen Rabbini hamd ederek tespih et. Hicri 98 Hani melekler şöyle demişti. Meryem, şüphesiz Allah manevi hizmet için seni seçti. Seni tertemiz kıldı ve hiçbir kadına nasip etmediğini sana verdi. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennet kadınlarının en hayırlısı dört hanımdır. Bunlar Hüveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatıma, İmran kızı Meryem ve Firavun'un karısı olan Müzahim kızı Asiye'dir. Ahmet bin Hanbel. Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan. Onun huzurunda saygıyla eğlenenlerle beraber sende rüku et. İşte bu kıssaslar, bu kıssalar gayb haberlerindendir. Biz bunları Kur'an'da vah ederek sana bildiriyoruz. Çünkü Meryem'i hangisinin hamil, ha, himaye edeceği konusunda anlaşamayıp Kur'aya başvurduklarında sen onların yanında değildin. Akıl ve duygularla bilinmeyen şeylere gayb denir. Gayb hakkında bilgi için Bakara suresi 3. ayının diplomatına bakınız. İşte bütün bunlar sana ettiğimiz gayb haberlerindendir. Daha önce bunları ne sen biliyordun ne de kavmin. Öyleyse sabret. Çünkü dünya ve ahirette hayır, hayırlı son takva sahiplerindendir. Hud 49 Sana bildirdiğimiz bu kısa gayb haberlerindendir. Yoksa Yusuf'un kardeşleri bir araya gelip tuzak kururken sen onların yanında değildin. Yusuf 102 Hani melekler şöyle demişti. Meryem, şüphesiz Allah sana kendinden bir kelime ile meydana gelecek Meryem oğlu İsa, Mesih'in müjdesini veriyor. O, dünyada da, ahirette de itibarlı Allah'ın, Kendine yakın kıldığı kimselerdendir.